Ama sonunda bu hesapların boşa çıkmaması için rüzgarın ve denizin balina avcısından yana olması gerekir. Çünkü gideceği limandan tam 93,5 fersah uzakta olduğunu bilen usta bir denizcinin ustalığı ne işe yarar eğer adamcağız rüzgarsız kalır ya da azgın rüzgarlara kapılırsa? Bundan da anlaşıldığı gibi balina avında pek çapraşık birçok sorun vardır. Gemi son hızla gidiyor, yanlış atılıp da toprağı kazıyan bir gülle gibi derin yarıyordu suları. Vay canına diye bağırdı stap. Geminin hızı güverteden bacaklarına geçiyor insanın, yüreğini gıdıklıyor. Bu gemiyle ben yaman iki ahbabız vallahi. Tutun beni, atın upuzun denize, çünkü benim bel kemiğimde bir gemi omurgası verdi. Bu ne hız be, arkasında toz bırakmayan cinsten bir hız. Direk başı gözcülerinin biri bağırdı. Püskürtüyor, şurada püskürtüyor, püskürtüyor, tam önümüzde. Tamam, tamam diye bağırdı stap, Biliyordum, kurtulamazsın elimden. Püskür, püskürtebildiğin kadar da patla ey balina. Kudurmuş şeytanın ta kendisi geliyor ardından. Çal borunu, patlat ciğerlerini, ahap kesecek senin kanının akışını, değirmencinin kapağı indirip derenin suyunu kestiği gibi. Stap neredeyse tüm tayfa adına söylüyordu bunu. Avın coşkunluğu hepsinin kanını kızıştırmıştı, yeniden kabarıp köpüren eski şaraplar gibi. Şimdiye dek kimileri bir hayli korkulara, kuruntulara düşmüşlerdi. Ama tüm bunlar Ahab'ın saçtığı dehşet karşısında yok olmuş, dağılmıştı. Saldıran bir yaban mandası önünde, ürkek tavşanlar gibi kaçmışlardı öteye veriye. Hepsinin ruhunu avucunun içine almıştı kader dünkü avın heyecanları, tehlikeleri, ne olacak diye soluk soluğa geçirdikleri gece, azgın geminin, uçan avının peşinden inatla yılmadan, körü körüne çılgınca gidişi, işte tüm bunlar sürükleyip götürüyordu yüreklerini. Yelkenleri alabildiğine şişiren, karşı konulmaz, gözle görülmez kollarıyla gemiyi yiten rüzgar, onları bu yarışa sokan tanrısal gücün bir belirtisi gibiydi. Onlar otuz kişi değil, Bir tek kişiydiler. Altındaki gemi nasıl değişik şeylerden, meşeden, ak ağaçtan, çamdan, demirden, ziftten ve kenevirden yapılmış ve bunların hepsi bir tek omurganın tuttuğu bir tek tekne meydana getirmişse onların değişik kişilikleri de şunun yiğitliği, bunun korkaklığı, ötekinin suçları, çeşitli özellikler bir bütün içinde kaynaşmış biricik efendileri teknelerinin biricik omurgası olan Ahab'ın tutturduğu o uğursuz amaca yönelmişti. Geminin her parçası canlı gibiydi. Yüksek hurma ağaçlarının tepeleri yapraklarla yüklü olduğu gibi, direk başları da insan kolları, insan bacaklarıyla yüklüydü. Bir eliyle serenlere tutunan kimi gemiciler, öteki ellerini sabırsızlıkla sallıyorlardı. Kimileri de seren cundalarının ta tepelerine oturmuş, gözlerini kızgın güneşten korumak için elleriyle siper etmiş, dört bir yana bakıyorlardı. Serenlerin her biri, kaderin avucuna olgun meyveler gibi düşmeye hazır insanlarla yüklüydü. Ah o mavi enginlerde kendilerini yok edecek şeye ulaşmak için nasıl da can atıyorlardı hepsi. İlk bağırmadan sonra birkaç dakika geçip de yukarıdan hiç ses gelmeyince Ahab sordu. Görüyorsanız niçin bağırmıyorsunuz? Çekin beni yukarı. Bir yanlışınız var sizin. Moby Dick böyle püskürtüp yok olmaz ortadan. Hakkı vardı Ahab'ın. Biraz sonra anlaşıldı ki sabırsızlanan ve heyecanlanan gözcüler bir başka şeyi balina püskürtüsüne benzetmişlerdi. Ama ahap yukarı çekilip de bindiği sepeti tutan halat, bağlanır bağlanmaz, kaptan bir orkestraya ses verir gibi bağırdı. Arkasından ötekilerin hepsi bir yaylım ateşi gibi havayı çınlattılar sesleriyle. Otuz sağlam ciğerden bir sevinç çığlığı yükseldi. Püskürtüye benzer şeyin görüldüğü yerden çok daha yakında bir mil kadar önlerinde mobidik görünmüştü. Şimdi beyaz balina başındaki gizemli çeşmeyle umursamayan o kayıtsız püskürtüleriyle değil çok daha şaşırtıcı bir marifetiyle gösteriyordu kendini. Var gücüyle suların ta dibinden yukarı doğru fırlayıp tüm gövdesiyle berrak havada yükseliyordu. İspermeçet balinaları, böyle zıplayıp suların üstüne dağlar gibi yüksek, göz kamaştırıcı köpükler saçınca, nerede oldukları yedi mil uzaktan, hatta daha bile uzaktan görülür. O sırada yardığı dalgalar, azgın bir hayvanın yelesine benzer. Bu havalara fırlama, İspermeçet balinasının meydan okumasıdır, kimi zaman. Beyaz balina görülmedik bir cakayla alabalık gibi böyle gökyüzüne doğru fırlayınca herkes birden bağırmıştı. Zıplıyor zıplıyor orada. Mobidik ansızın denizin masmavi ovasından çıkıp gökyüzünün daha da mavi ufkunda görüldüğü sırada kaldırdığı köpükler ışıldayan bir buz gibi gözleri yakarcasına kamaştırıyordu. Sonra bu dayanılmaz parıltı yavaş yavaş azalıp bir vadide ilerleyen yağmurun belli belirsiz sesini andırıyordu. Evet, güneşe doğru son kez zıpla mobidik diye bağırdı Ahab. Son saatin geldi, zıpkınım hazır. Aşağı hepiniz, aşağı, ön direkte bir kişi kalsın yalnız. Sandallar hazır olun. Çarmıkların ip merdivenlerine aldırmayan gemiciler, istiralyalar ve kandilesalar boyunca yıldızlar gibi kaydılar güverteye. Ahab da aynı hızla değilse bile çabucak aşağı indi. Dün öğleden sonra hazırlanan yedek sandalına biner binmez denize diye bağırdı. Starbuck gemi sana emanet. Sandallara pek sokulma ama çok uzaklarda da durma. Tüm sandallar denize. İlkin kendi saldırıp gemicileri büsbütün korkutmak istercesine mobidi ki dönmüş üç sandalın üstüne üstüne geliyordu şimdi. Ortadaki sandalda olan ahap adamlarını coşturuyor beyaz balina ile kafa kafaya geleceğini yani doğru onun alnına doğru kürek çekeceğini söylüyordu. Bu manevra sık sık yapılır, çünkü avcılar balinanın alnına doğru iyice yaklaştılar mı, yalnız yanlarını görebilen ejderhanın gözünden böylece kurtulmuş olurlar. Ama gemiciler daha pek yakına gelmeden Moby Dick, üç sandalı geminin üç direği kadar açıkça görebilirken, korkunç bir hızla neredeyse bir saniye içinde üstlerine saldırdı. Ağzını açmış, kuyruğunu sulara vura vura, denizi allak bullak ederek sandallar arasında dört dönmeye başladı sandalları paramparça etmekten başka bir düşüncesi yoktu sanki ama iyi yetiştirilmiş savaş atları gibi ustaca yönetilen boyna dönüp dolanan sandallar parçalanmalarına ramak kaldığı halde bir süre Moby Dick'in saldırılarını önleyebildiler bu arada Ahab'ın insanüstü çığlıkları herkesin barışmalarını bastırıyordu beyaz balina bir oyana bir buyana gide gide şimdi yediği üç zıpkının halatlarını iyice karıştırdı sonunda bir kör düğüm haline getirdi. Gittikçe kasılan halatlar mobidikin gövdesine saplı zıpkınlara doğru çekiyordu. Üç karabahtlı sandalı. Beyaz balina daha korkunç bir saldırışı hazırlanır gibi uzaklaştı biraz. Ahab bu fırsattan yararlanarak halat verdi. Sonra düğümleri biraz olsun çözebilmek umuduyla halatı hızla çekmeye başladı. İşte o sırada köpek balıklarının sıra sıra dişlerinden daha korkunç bir şey gördüler. Halat düğümlerine takılıp kalmış, eğrilmiş, burkulmuş bir sürü başıboş, zıpkın ve kargı, sivri sivri ağızları diken diken uçlarıyla ışıldayan sıklan bir yığın halinde Ahab'ın sandalının bordasındaki yumaklara yapışıverdi. Yapılacak bir tek şey vardı. Ahab bıçağı yakaladığı gibi bu çelik dişli yumağın içine daldırdı. Halatların birkaçını kesti. Sonra kendi halatını biraz çekip sandalın başındaki adamı uzattı. Yumağa yapışık olan öteki ipleri de iki yerden keserek çelik demetini denize yolladı. Bir an için her şey yoluna girer gibi oldu. Ama tam o sırada beyaz balina öteki düğüm düğüm halatlara saldırdı ansızın. Stapla flaskin bu iplere takılı olan sandallarını dayanılmaz bir güçle kuyruğuna doğru çekti. Sonra bu iki sandalı dalgalı bir kumsalda yuvarlanan iki kabuk gibi birdenbire çarparak denize daldı. Suların yüzünde bıraktığı kaynaşan girdapta parçalanan sandalın güzel kokulu çam tahtaları, hızla karıştırılan bir panç kasesindeki rendelenmiş Hindistan cevizi kırıntıları gibi bir süre döndü durdu. Sandaldakiler de sularda dönüyor, halat fıçılarına, küreklere, denizin yüzünde kalan her şeye tutunmaya çalışıyorlardı. Küçük flask, boş bir şişecik gibi sulara bir batıyor Bir çıkıyor, köpek balıklarının korkunç çene kemiklerinden kurtulmak için, bacaklarını yukarıya doğru çekiyordu. Stapsa, avaz avaz bağırarak yardım istiyordu. Halatını artık kesmiş olan Ahab kaptan, bu girdaba sokulabilmişti, korkunç kargaşalığın içinde. Kurtarabildiğini kurtarıyordu. İşte tam o sırada Ahab'ın sapa sağlam sandalı, gözle görülmeyen ellerle gökyüzüne doğru çekilir gibi oldu birdenbire. Denizin dibinden bir ok gibi fırlayan beyaz balina geniş alnıyla sandalın altına toslayıp tekneyi havalara savurmuştu. Tersüz olan sandal sulara kapaklandı. Ahab'la adamları deniz kıyısındaki bir mağaradan çıkan ayı balıkları gibi zor bela kurtulabildiler sandalın altından. Hızını alamayan mobidik yeniden suya dalınca ister istemez biraz yön değiştirdi. Kendi yarattığı bu kargaşalıktan uzaklaşır gibi oldu. Şimdi sırtını çevirmiş, kuyruğunu bir o yana bir bu yana çevirerek yavaş yavaş denizi yokluyordu. Bir küreye, bir tahta parçasına, parçaladığı sandalların en küçük kırıntılarına değer değmez, kuyruğunu hızla sallayıp denizi dövüyordu. Biraz sonra şimdilik yapacağını yapmış olduğu kanısına vararak, buruşuk alnını enginlere çevirdi ve arkasından düğüm düğüm halatlar sürükleyerek, rahat bir yolcu gibi rüzgar altına doğru, uzaklaştı. Bir gün önceki gibi bu savaşı başından sonuna dek gören gemi yine yardıma geldi. Denize bir sandal indirip yüzenleri, halat fıçılarını, kürekleri tüm bulabildiklerini topladı. Sağ salim güverteye çıkardı. Kimilerinin el ya da ayak bilekleri burkulmuş, omuzları zedelenmişti. Yaraları bereleri vardı. Zıpkınlarla kargılar eğrilip bürülmüş, ipler birbirine dolanmış, küreklerle kalaslar paramparça olmuştu. Ama hiç kimsenin başına öldürücü hatta ciddi denebilecek bir kaza gelmemişti. Dünkü avda Fedallah'ın yaptığı gibi Ahab'da ikiye bölünen sandalının bir parçasına sıkı sıkı yapışmıştı. Böyle tutunmak bir hayli rahat olduğu için bir gün önceki kazada olduğu kadar bitkin görünmüyordu. Güverteye çıkartıldığı sırada herkesin gözü Ahab'a dikildi. Kaptan tek başına ayakta duramıyor, yardıma ilk koşan Starbuck'ın omuzuna yarı yaslanıyordu. Kırılan takma bacağından sivri uçlu kısa bir parça kalmıştı yalnız. Evet, evet Starbuck, yaslanan kim olursa olsun ara sıra birine yaslanmak güzel bir şey. Keşke koca Ahab daha sık yaslansaydı başkalarına.